Mü'min Suresi, Rahman, rahim olan Allah'ın adıyla, mim. Bu kitabın indirilişi, güçlü, her şeyi bilen Allah katındandır. O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olandır, lütuf sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de yalnızca onadır. Kafir olanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların özgürce diğer diğer dolaşması kesinlikle seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki gruplar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Her ümmet kendi elçisini yakalayıp cezalandırmaya azmetmiş, batın sayesinde gerçeği iptal etmek için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine onları kız kıvrak yakalamıştım. Azabım bak nasıl olmuştu. Onların ateş halkı olduklarına dair Rabbinin sözü kafir olanlar üzerine gerçekleşmiştir. Arşı taşıyan ve bir de onun çevresinde bulunan melekler, Rablerini övgü ile tesbih ederler, onu yüceltirler, ona iman eder ve müminler için şöyle bağışlanma dilerler. Rabbimiz, senin merhamet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları da babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin durmaya değer cennetlere koy. Şüphesiz ki güçlü, doğru hüküm veren yalnızca sensin. Onları kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan elbette ona merhamet etmişsindir. Asıl büyük kurtuluş işte budur. Kafir olanlara mahşerde şöyle seslenilecektir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan öfkenizden elbette daha büyüktür. Zira imana davet ediliyorken inkar ediyordunuz. Onlar, Rabbimiz bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin, günahlarımızı itiraf ettik. Bu ateşten çıkış yolu var mıdır? Demiş olacaklardır. Onlara şöyle denecektir. Tek Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz. Ona ortak koşulunca buna inanırdınız. Hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Size delillerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası gerçeği hatırlamaz. Kafirlerin hoşuna gitmese de dini O'na özgü kılarak Allah'a dua edin. Allah dereceleri yükseltendir, arşın sahibidir. Kavuşma günüyle ilgili uyarmak için emri gereği kullarından dilediğine ruhu yani vahyi indirir. O gün onlar meydana çıkacaklar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Onlara bugün otorite kim içindir? Tek, ezici güç sahibi olan Allah'a aittir denecektir. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. Yaklaşan gün hakkında onları uyar. Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelecektir. Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenir hiçbir şefaatçisi yoktur. Allah gözlerin yani bakışların hainliğini ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmedecektir. Onun peşi sıra yalvallıkları ise hiçbir şeyde asla hükmedemezler. Şüphesiz ki yalnızca Allah gerçek duyandır, görendir. Öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha da üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalamıştı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmamıştı. Azaba uğratılmalarının sebebi elçileri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da onları yakalamış, cezalandırmıştı. Şüphesiz ki o kuvvetlidir, azabı şiddetlidir. Yemin olsun ki Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar, bu bir büyücüdür, çok yalancıdır demişlerdi. İşte Musa tarafımızdan kendilerine gerçeği getirince, onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın demişlerdi. Ama kafirlerin tuzağı, Elbette boşa çıkar. Firavun, "Bırakın beni. Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine yalvarsın. Şüphesiz ki ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum." demişti. Musa da, "Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım." demişti. Firavun ailesinden olup İbana'nın gizleyen mümin bir adam şöyle demişti: "Siz Rabbim Allah'tır diyor diye bir adamı öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden apaçık deliller getirmiştir. O yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı olsun gelip size isabet eder. Şüphesiz ki Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey kavmim bugün yeryüzüne hakim kişiler olarak hükümdarlık sizindir. Fakat Allah'ın azabı bize gelip çatarsa bize kim yardım edebilir ki? Firavun ise ben size sadece kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum demişti. İman eden kişi şöyle devam etmişti. Ey kavmim doğrusu ben üzerinize Nuh kavminin, Ad ile Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi önceki toplulukların günü gibi bir felaket gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına haksızlık dilemez. Ey kavmim! Şüphesiz ki sizin için o bağrışıp çağrışma gününden korkuyorum. O gün arkanıza dönüp kaçmaya çalışacaksınız. Sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık ona hiçbir yol gösteren olamaz. Yemin olsun ki Musa'dan önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o vefat edince Allah ondan sonra asla elçi göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden bütün şüphecileri böyle sapkınlıkta bırakır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah katında gerekse iman edenler katında büyük bir öfkeyle karşılanır. Allah her zorba kibirlinin kalbini işte böyle mühürler. Firavun Ey Haman! ''Bana yüksek bir kule yap. Belki sebeplere ulaşırım. Yani göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece belki Musa'nın ilahına ulaşırım. Şüphesiz ki ben Musa'yı yalancı sanıyorum.'' demişti. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterilmiş ve yoldan saptırılmıştı. Zaten Firavun'un tuzağı elbette yıkımdadır, kayıptadır. İman eden kişi şöyle demişti. ''Ey kavmim! Siz bana uyun ki ben de size doğru yolu göstereyim. Ey kavmim, dünya hayatı geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahirete gelince işte kalınacak yurt orasıdır. Kim herhangi bir kötülük işlerse kendisine sadece o kadar karşılık verilecektir. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir. Orada kendilerine hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim, siz beni ateşe çağırıyorken ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Şüphesiz ki dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de elbette ateş halkının ta kendileridir. Size söylediklerimi ileride hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz ki Allah kulları görendir. Sonunda Allah kurdukları tuzakların kötülüklerinden o mümin kişiyi korumuştu. Firavun'un inanç ailesini ise kötü azap kuşatmıştı. Sabah akşam ateşe sunulurlar. O son saat gerçekleştiğinde Firavun'un inanç ailesini azabın en şiddetlisine koyun denecektir. Kafirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar kendilerini saptıran kibirlilere şüphesiz ki biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz diyeceklerdir. Kibirliler ise şöyle cevap verecektir. Doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphesiz ki Allah kulları arasında hükmü vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin de bizden bir gün bile olsa azabı hafifletsin diyeceklerdir. Cehennemin bekçileri size elçileriniz apaçık deliller getirmediler mi diyecekler. Onlar da evet getirdiler cevabını vereceklerdir. Bekçiler ise öyleyse kendiniz yalvarın. Gerçi kafirlerin yalvarması sadece boşunadır diyeceklerdir. Şüphesiz ki biz elçilerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitliğe duracakları günde yardım edeceğiz. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir yarar sağlamayacaktır. Lanet de onlar içindir, kötü yurt yani cehennem de onlar içindir. Yemin olsun ki biz Musa'ya hidayeti vermiş ve İsrail oğullarına da o kitabı derin akıl sahipleri için bir rehber ve gerçeği hatırlatan bir öğüt olarak miras bırakmıştık. Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini övgü ile tesbih et. Onu yücelt. Şüphesiz ki kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya... Onların kalplerinde asla ulaşamayacakları bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın, şüphesiz ki duyan, gören O'dur, sadece O. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yeniden yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar bir olmaz. Ne kadar da azınız gerçeği hatırlıyor. O son saat mutlaka gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Rabbiniz şöyle demiştir. Bana dua edin, size icabet edeyim. Şüphesiz ki bana ibadeti bırakıp kibirlenenler ileride aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte bu her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl da gerçeklerden döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olanlar işte gerçeklerden böyle döndürülüyorlardı. Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz helal besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Alemlec'in Rabbi Allah ne yücedir. O daima diridir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona özgü kılarak ona dua edin. Hamd alemlec'in Rabbi Allah içindir. De ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldiğinde de Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlec'in Rabbine teslim olmam emredildi. Sizi önce topraktan, sonra lütfeden yani zigottan, sonra alakadan yani embriyodan yaratan, sonra sizi bebek olarak ana rahminden çıkaran, sonra yetişkinlik çağınıza ulaşmanız, ardından da ihtiyarlamanız için sizi yaşatan O'dur. İçinizden daha önce vefat ettirilenler de vardır ve belirli bir vakte ulaşmanız için sizi yaşatan da O'dur. Umulur ki akıl edersiniz. O diriltendir, öldürendir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da hemen olmaya başlar. Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da gerçeklerden uzaklaştırılıyorlar? Onlar kitabı, yani Kur'an'ı ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. İleride gerçeği bilecekler. O zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suya sürüklenecekler, Sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra onlara Allah'ın peşi sıra ortak koştuklarınız nerede diye sorulacak. Onlar da bizden kayboldular. Zaten biz önceleri hiçbir şeye yalvarmıyorduk diyecekler. İşte böylece Allah o kafirleri saptırır yani sapkınlıkta bırakır. Bu başınıza gelenler sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanız ve aşırı derecede sevinip kibirlenmenizden ötürüdür. ''Şöyle denecektir. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce vefat ettiririz. Onlar sadece bize döndürüleceklerdir. Yemin olsun ki senden önce de elçiler göndermiştik. Onlardan kıssasını sana anlattıklarımız da var.'' Kıssasını sana anlatmadıklarımız da var. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir delil, herhangi bir mucize getiremez. Allah'ın azap emri gelince de hüküm verilmiş olur. Batılı seçenler orada kaybetmiş olacaklardır. Bir kısmına binesiniz, bir kısmının etinden yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice yararlar vardır. Kalplerinizdeki arzuya onların üzerinde ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah size delillerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz ki? Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu merak etmek üzere yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserleri bakımından da daha sağlamdılar. Fakat kazandıkları şeyler... Onlara asla yarar sağlamamıştır. Elçileri onlara apaçık bilgiler getirince onlar kendilerinde bulunan eksik bilgiye güvenmişlerdi. Buna karşılık alay ettikleri şey kendilerini kuşatacaktır. Ağır azabımızı gördükleri zaman tek olan Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Allah'ın kulları hakkında süre gelen kanunu olarak azabımızı gördükleri zaman o anki imanları, Kendilerine yarar sağlamamış olacaktır Kafirler orada kaybedeceklerdir